وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ ve Tarık'a kasem ederim. Tarık bilir misin nedir? O pırıl pırıl parlayan bir yıldızdır. كُلُّ نَفْسٍ عَلَيْهَا Hiçbir kimse yoktur ki,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 Atılan bir sudan yaratıldı. İnnehu ala min la naasir. Onu ilkin yaratan Allah elbette onu diriltmeye kadirdir. Gün gelir bütün gizli hanler ortaya dökülür.